sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamünaleyküm, ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah subhanahu ve teala hepimize rahmet etsin. Razı olacağı amelleri işlemeyi, cennete girmeyi, cemali görmeyi nasip etsin. Allah Azze ve Celle kafirlere fırsat vermesin, Müslümanlara yardım etsin, zalimlerden intikamını alsın. Evet kardeşlerim, önemli meselelerden, güncel meselelerden, imanın şubelerinden, kadere imanla yine devam ediyoruz. Kadere iman, iman baktalarının içinde çok ayrı, müstesna bir yeri var dedik. Ve kadere imanın anlaşılabilmesi için de dört anahtarın çok iyi bilinmesi gerekir dedik. Bunlar neydi? Yani başına bir şey geldiğinde hayırda veya şerde herkesin ortak kullandığı bir kelime var. Neydi bu? Allah böyle takdir etti. İşte bu takdire yüklenen bilinmesi gereken dört esas vardır ki bu esaslar yerli yerince konulmadığı zaman her kim olursa olsun muhakkak kaderde müşkülatlar olacaktır. Ama inkara gidecek, ama sırt dönecek, ama isyan edecek muhakkak Rabbim'den ters düşecektir. Rabbim böyle takdir etti dediği zaman insan bunu Allah Azze ve Celle biliyor mu? Biliyor. Diledi mi? Diledi. Yazdı mı? Yazdı. Yarattı mı? Yarattı. Yani Allah'ın takdiri dediğimiz zaman bu dört anahtarla takdir kelimesine kader meselesine bakmadığınız zaman ayağınız muhakkak kayar. Ve kader meselesinde diğer fırkalarda ayağa kayan insanlara baktığımız gibi bu meselede de en akıllı gez geçinen veyahut alim geçinen, insanların önünde onları çekip çeviren, onlara bir şey anlatan, en zeki insanların ayakları kaymıştır. Neden kaymıştır? Allah'ın kaderini, takdirini yerli yerince takdir edememiş, o kahrolasıcı aklını sokmuş ve o aklı sayesinde de dinden çıkan ve cehennem ateşine düşen insanlardan olmuştur. O yüzden bütün meselelerde olduğu gibi Allah'ın kitabında ne geliyorsa Resulullah'ın sünnetinde ne geliyorsa işittik, itaat ettik deyip meseleyi noktalamak gerekir. Çünkü kader Allah'ın kulları üzerinde nedir? Bir sırrıdır. Gelecek birçok rivayet peşi peşine düşünün insan hastalanıyor. Bu bir kaderdir. Şifası için dua etmek o da bir kaderdir. Yani o da kaderin nedir? Bir cüzüdür. Veyahut Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ''Akrabalık bağını kesmeyin, akrabalarınızı ziyaret edin, bu ömrünü ne yapar? Uzatır.'' diyor. E bu da bir kader. Yani sen ömrünün ne kadar olduğunu biliyor musun? Bilmiyorsun. Uzadığını biliyor musun? Onu da bilmiyorsun. Sen sadece sebeplere sarılarak ne yapıyorsun? Takdir neyse yine başına gelecekte nedir? Otur. Onun için kader Allah Azze ve Celle'nin kulları üzerinde bir sırrıdır olmuşu, olacağı, olmayacağı da neden olmayacağını bilen Allah Azze ve Celle'dir. O yüzden kader meselesine kim burnunu sokarsa burnu orada kalır kardeşler. Şimdi teker teker burada zikredilen rivayetlere şöyle bir girelim. İlk gelen Yüce Allah Azze ve Celle'den şöyle bir ayet Onlara bir iyilik gelirse bu Allah'tandır derler. Bir kötülüğe uğrarlarsa bu senin tarafındandır derler. De ki hepsi Allah'tandır. Sana ne iyilik gelirse Allah'tandır, sana ne kötülük dokunursa kendindendir. Kardeşlerim bu da kaderle alakalı gelen en önemli ayetlerden bir tanesidir. Allah Azze ve Celle insanı yaratmış ve ondan birçok şey istemiş. İyiliği yaratmış, yapılmasını istemiş, kendisinin emir ve nehirlerini kabul edene karşılığında cennet olduğunu söylemiş, kötülüğü Allah Azze ve Celle istememiş, yapanaysa cehennem azabının, cehennemin ona hak olduğunu söylemiştir. Ve bizim başımıza gelen iyilik namına, güzellik namına neyi varsa bu kimdendir? Allah Azze ve Celle'dendir. Ama başımıza gelen ne kadar bela, musibet, kötülük namına bir şey varsa bu da diyor sizin kendi ellerinizden işlediklerinizdendir. Ayet devam ediyor. Her ikisi de Allah'tandır. Neredeyse anlayamayacaklardı. Yani işleme yönüyle sen işliyorsun, yaratan Allah. Allah Azze ve Celle yaratıyor fakat kötülüğün yapılmasını murat ne yapmıyor? Etmiyor. Ve bizim e, Allah Azze ve Celle yarın ben bunu bilmiyordum. Ben bundan haberim yoktur demeyelim diye bize hep ne yapmıştır? Resuller göndermiş. Eğriyi, doğruyu birbirinden ayır eden burhanı vermiştir. Peygamberle birlikte kitabını göndermiştir ki aramızda ihtilaf ettiğimiz meselelere hal çaresi olsun diye. Ama maalesef insanoğlu e, iyilikler olduğunda Rabb'ını hatırlar. Sıkıştığında Rabb döner bir şeyler ister ama bolluğa, rahatlığa veya o beladan kurtulduğunda Allah Azze ve Celle'yi ne yapmaz? Hiç hatırlamaz. Öyleyse kardeşlerim kader meselesinde bu meselelere ne yapacağız? Çok dikkat edeceğiz. Düşünün şimdi halk arasında en çok isyan, biri birini kaybeder, bedeninden bir şeylerini kaybeder, çocuğunu kaybeder, işini kaybeder, eşini kaybeder veyahut deprem olur, bütün malını, mülkünü veyahut sıhhatini kaybeder. Ne yapar? İlk kime çatar? Allah Azze ve Celle Kaderine küfreder, yakayı, paçayı ne yapar? Yırtar, her türlü kötü sözü söyler. Peki düzeltebildiği bir şey var mı? Ancak belasını artırır. Peki müminlerin başına bir bela, bir musibet geldiğinde ne der? İnna lillahi ve inna ileyhi raci. Biz Allah'tan geldik, yine ona dönücüleriz. Müminin diyeceği nedir? Budur kardeşlerim. Bakın, Allah Azze ve Celle Resulü ile alakalı indirmiş olduğu ayet-i kerimede. Eğer sen Allah'ın bir lütfu olarak onlara yumuşak davranmasaydın, kaba, Katı kalpli olsaydın, etrafındakiler ne yapar? Dağılır giderdi. Şimdi dikkat ederseniz aynı bu muhtevada bir ayet kerimede. Allah'ın bir lutfu olarak kim vermiş? Yumuşaklığı, letafeti biz sana verdik diyor. Ama sen kendinden kaba, katı, yani sert olsaydın, yani senden gelenle etrafındakileri ne yapardı? Dağılır giderdi diyor. Demek ki kardeşlerim iyilik namına, güzellik namına Ne varsa bunların hepsi Allah'tan İnsan bunlara bakarak ne yapmayacak karın gibi şımarmayacak Haman gibi deptebe içinde hareket etmeyecek Firavun gibi ben ilahım deyip insanların tepesine ne yapmayacak Çıkmayacak Allah'ın verdiği nimete hamd edecek Ve o hamdın gereği Kulluğunu yerine getirecek Evet Devam eden rivayette Yahya bin Mamer'den geliyor. Kader hakkında ilk söz Basra'dan olan Mabet el dendir. Ben Humeyd bin Abdurrahman el-Hım yeriyle Haç'tayken yola çıktık ve Medine'ye gelince mescitte Abdullah bin Ömer'len karşılaştık. Ben Eyüp Abdurrahman yanımızda Kur'an okuyup ilmi araştırma yapan bazıları aynı günümüzdeki Mustafa İslamoğlu gibi Veyahut o mutezile gibi Kader yoktur Herkes yaptığını kendi iradesiyle Yapıyor diyorlar dedim Hani o Ne hayındırdı Abdülaziz, Abdülaziz hayındır mı ha. Ne diyor Allah diyor bir soru soruyorlar ee, Hocam diyor Ben nişanlanacağım diyor Allah benim kiminle nişanlanacağımı bilir mi diyor Nereden bilecek kardeşim diyor. O hayındır falan işte bunların görüşleri kader yoktur. Herkes yaptığını kendi iradesiyle yapıyordur derler dedim. İbn Ömer bana şöyle dedi. Onlara karşılaşırsan tekrar onlardan onlara benden selam söyleme. Onlardan uzak dur. Ben onlardan uzağım. Allah adına yemin ederim ki onlardan birinin Uhud dağı kadar altını olsa ve bunu infak etse hayır olsun, şer olsun, kadere iman etmedikçe Allah onların infanı kabul etmez. Ömer i̇bn Hattab, yani babam bana şöyle anlattı, Allah Resulü ve Vesselam'la birlikte otururken kalabalık bir ortamda üstü başı tertemiz, yolculuk alameti olmayan birisi geldi, dizini dizine dayadı, elini elinden tuttu ve ona bazı sorular sordu. Bu sorduğu soruların içinde iman nedir? sorusunu sordu ve bunun içinde de kadere imanda neydi vardı demiştir. Yani kadere imanı inkar eden her kim olursa olsun bu İslam'lılığı ne yapar? Yıkar. E iman etmeyen birisi, İslam'dan olmayan birisi İslam'danmış gibi hareket ederek birçok fetbalar veriyor. İşte önümüzdeki Ramazan var. Allah izin veridir, ömrümüz varsa Ramazana çıktığımızda ilk müşkülat ne? O hayındır çıkıyor Boğaz Köprüsü'ne, eline bir kamera alıyor. Bak diyor, bak diyor bu siyah beyaz iplik birbirinden ayrıldığı zaman diyor. Sizi diyor boşu boşuna Diyanet 45 dakika aç bırakıyor diyor. Ondan sonra akşama geliyor, bak diyor güneş açtı diyor. İşte şöyle şöyle diyor, bak size şu kadar aç bırakıyorlar diyor. Kafalarına göre ölçüyorlar, biçiyorlar ve dinde ne yapıyorlar? Birçok kurallar koyuyorlar. Tekrar dini keşfetmeye çalışıyorlar. E peki kafir olan birisi İslam'da bir şey söylese geçerli olur mu? Sonra din tamamlanmış. Eksik bir şey kalmış mı? Yok. Eksik bir şey var da biz böyle din düşmanlarından öğreneceğiz? Peki neden bu insanlar bunlara kulak veriyor? He? Dinsiz olmak için başka bir şey için değil. Şimdi bu rivayete bir de 73 fırka rivayetini ekle. 73 mü çok? 1 e mü çok? Hangisi? Cennete girecek hangi tayfe? Çok mu az mı? Az. Maalesef kulak verenler böyle meselelerde hakikaten çok daha fazla oluyor. Ve bu tür yıkıcı fikirler... Veya zararlı akımlar diyelim, Allah'a giden yolu kesen akımlar diyelim daha çok kabul görüyor. Doğruysa ispat edildiği halde karşı taraftaki söylenen yaldızlı sözlerle şüphe ve taan altına bırakılarak ne yapılıyor? O şüphe içinde, zan içinde bırakılarak doğrular kabul görmez hale geliyor. Bakın Ankara'da da bir zibidi vardı neydi o çubuğun cinlisi? Ben onun üzerine birkaç kere gittim bu mesela Ramazan meselesinde. Kağıdı kalemi bu üç kere cin çıkarmış. Dokuz ay tımarhanede yatmış Ebu Maazel cinlisine. Önüne kağıdı kalemi koydum. Bu takvime bakmadan beş vakit namazın vaktini bana güneşten çıkar ve yaz. İddia edenler bunu yapması gerekmiyor mu? Sırt arıyor. Böyle bakıyorlar. Oğlum niye bakın? Treni geçiyor burada. Yazsana şunu. Takvime bakıyorlar. Eksiltiyorlar, çıkartıyorlar. Ne kadar salak varsa onlar da yiyor. E salak varsa muhakkak bunları güden bir çobanda ne haber? Çıkacak yani. Evet. Allah hepimize hayır versin. İmanı hakkıyla anlayan, hayatına geçirenlerden eylesin. Kardeşlerim iman etmek Gerçekten güzel bir olay. Büyük bir değerdir. Ama onu korumak çok zordur. Dikkat etmek gerekir. Dinlen çıkmak an meselesidir. Allah'ın indirdiği bir şeyi küçümserseniz, sınırlarını zorlarsanız, kadere iman olsun, herhangi bir mesele olsun veyahut da sohbetin, iman sohbetinin başında zikrettiğimiz gibi, iman yetmiş küsur şubedir diyor. En üstü nedir? La ilahe illallah. En ednası Yoldan insanlara eziyet veren bir şeyi izale etmektir. Hayada imandan bir şubedir diyor. Bakın yoldan insanlara eziyet veren şu dahi olsa kenarıya koyma. O kemalatın gider. Yani dinden çıkmazsın. Ama bu da imandan mı ya dersen direkt ne yaparsın? Tevhide bağlantılıdır ve dinden çıkmana bu nedir? Sebeptir. Allah muhafaza. Onun için dikkat etmek gerekir. Her şeyle oyna. Ama naslarla oynamar. Dünyalık her meselede konuş. Belki iflas edersin, belki yaparsın, bir şeyleri çözersin. Ama bu değil ya. Yani. Düşün, oyuncak arabayla, elinde kumandalı arabayla insan istediği gibi oynuyor. istediği yere çarpsın, etsin. Kumandalı araba neticede kırılsa da git bir tane daha al. Ama bir arabaya ben artık tamam piştim diye biner sağa sola çakarsan o basit bir çakma değildir. Yani. Canın da yanar. Belki canında da ne yaparsın? Olursun. Yani dini meselelerle alay ne yapmaz? Oynama olmaz. Hatta ayeti de Allah Azze ve Celle nahılda diyor ki sadece dilinizin vasfettiği bir şeye şu helaldir, bu haramdır demeyin. Bu Allah'a iftiradır. Allah'a iftira eden de asla felah bulmaz diyor. Evet kardeşlerim demek ki kadere imanı inkar eden bir insan Aleyküm selam ve rahmetullahi ne yapar? Bozar. Allah Azze ve Celle hayır eylesin. Kaderimizi güzel eylesin. Bir duada da aleyhissalatü vesselam dediği gibi Allah'ım kötü kaderden sana sığınırız. Evet kardeşim Devam eden rivayette yine gelen Allah'a meleklerine, kitaplarına peygamberlerine, ahiret gününe hayır olsun, şer olsun, acı olsun, tatlı olsun kadere ve öldükten sonra dirilmeye iman etmektir. İman nedir sorusuna Allah Resulü'nün verdiği cevap kardeşlerim. Evet. Yine İbn-i Deylem anlatıyor. Ubey bin Kağab'a gidip kader konusunda içime bir şüphe düştü dedim. Bana bir şey anlat ki Allah kalbimdeki bu şüpheyi götürsün dedim. Ubey bana şöyle dedi, eğer Allah sema halkına ve yeryüzü halkına azap etse, onlara zulmetmiş olmaz. Eğer onlara merhamet ederse de, bu rahmeti onlar için amellerinden daha hayırlıdır. Allah yolunda Uhud dağı kadar altın infak etsen, kadere iman etmediğin, başına gelecek şeyden kaçamayacağına, Başına gelmesi takdir edilmeyen şeyinde gelmeyeceğine inanmadığın müddetçe Allah senden bunu kabul etmez. Eğer bunlara iman etmeden ölürsen cennete değil cehenneme girersin dedi. Sonra Abdullah bin Mesut ile karşılaştığımda o da bana aynı şeyleri söyledi. Sonra Kuzeyfe'ye gittim o da bana aynı şeyleri söyledi. Sonra Zeyd'in yanına gittim. Bana Allah Resulü ve Vesselam aynı manaya da böyle bir rivayet söyledi diyerek onu nakletti. Evet kardeşlerim. Birinci hadisten kastedilen, takdir edilen her şeyi Allah takdir etmiştir. Hayır ve şer birbirinin zıttı olsa da bunları takdir eden birdir kardeşlerim. Mecusilerin Ateşperestlerin iddia ettiği gibi Veyahut Sofilerin inancında da bu var Özellikle İran Farisilerinden Bulaşmıştır bu İyilik ayrı, kötülük ayrıdır Hatta i̇mam Gazali İhya-i Ulumiddin'de Her ne kadar iman etti bu tarafa Döndü diyorlar diyorlardı Nasıl döndü nasıl etti bilmiyorum ama Eserlerinden bahsediyorum kendinden değil Kalpte Meleklerle şeytanların, askerlerinin sürekli harpler olduğunu anlatırlar ve bunu İslam'a sokmuşlar, Felsefe bilmem ne diye anlatırlar. Gereği gibi Allah'ı takdir edememişler. İşte kalpte melekler galip gelirse o sene hep iyilik olacağını, eğer şeytanın askerleri meleklere galip gelirse artık o yıl kötülük olacağı inancı vardır ki bu küfürden başka bir şey değildir. Kadere iman, imanın şubelerinden biri olduğu gibi kitap ve sünnet Allah'ın ezelde kulların yapacakları hayrı ve şerri atmıştır, yapmıştır? Bilmiştir. Bir insan ana rahmine düştüğünde bir melek gelir Allah Azze ve Celle'ye sorar. Ne der? Ömrü ne olacak? Yazılır. Erkek mi olacak? Dişi mi olacak? O da yazılır. Rızkı ne olacak? O da yazılır. Sayitlerden, ne, şakilerden o ne yapılır Dürülür, levh-i mahfuzda saklanır. Bu böyledir kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hepimize hayır versin. Kadere inkar veya şüpheden hepimizin nefsini korusun. Sohbetin başında da dediğim gibi mantık, akıl gir diyen ayağınız kayar. Mesela bir gün diyor gargat mezarlığındayken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam elindeki asayla diyor yere şöyle bir şeyler çizdi, çizdi, çizdi. sana biliyor musunuz sizin cennetlik mi, cehennemlik mi olduğunuz bu kitapta yazılı dedi diyor. Sahabenin birisi kalktı dedi ki diyor ey Allah'ın Resulü. Bizim eğer cennetlik mi, cehennemlik mi olduğumuz bir kitapta yazılıysa biz niye amel ediyoruz ki o atıralım, ahıbetimizi bekleyelim dedi diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam amel edin, amel edin, amel edin. Eğer kişi sahitlerdense o şekilde yaşar yaşar o amel ona kolaylaştırılır, cennete girmeye bir adım kalır. Yüz, kader öne gelir de yüz üstü cehenneme gider diyor. Kişi diyor e, şakilerin amelini işler işler işler tam diyor cehenneme girecek yaz öne gelir de diyor cennette yüksek bir makama gelir. Amel edin amel edin amel edin diyor. Bize düşen kardeşlerim gönderilen peygamberlerin bize öğretisi neyse vahide gelen emir ve nehiler neyse bununla ne yapma amel etmektir. Bitmiştir. Öbürlerine bakın yakalanması için birer örnek vereyim. 99 kişiyi öldüren bir insanı düşünün. Herkes o adam hakkında ne düşünür? Ha? Cennete gidiyor mu bu adam? Bak son anında amel bile işlemiyor. Sadece neyi var? Bir tövbesi var. Yaz öne gelmiş mi? Gelmiş. İblisi düşünün neredeydi bu? Cennetteydi. Allah Azze ve Celle görüşüyordu. Meleklerden muhabbet ediyordu. Ama ne oldu? Haset etti. Kinlendi. Yaz öne geldi. Yüzüstü cehenneme gitti. Yani kader hakkında emredilen işlerle uğraşacağız. Aklımızı veya bir şeyimizi oraya ne yapmayacağız? Sokmayacağız. Düşünün Rızkı veren kim? Allah. İster bereket verir, ister bereketini ne yapar? Alır. Evladı veren kim? Allah. O çocuk belki ileride sana ne yapacak? Zarar getirecek veya sana bakacak. Sen onu ne yapamazsın? Bilemezsin. Aynen i̇bn Abbas'ın naklettiği gibi o Hızır'ın öldürdüğü çocuk doğuştan neydi? Kafir ruhluydu. Yaşasaydı o anne babası salihlerden de ona ne yapacak? zarar verecektir. Bu kader. Allah'ın kulları üzerinde nedir? Sırrıdır. Nedir? Nasıl? Sorusunu ne yapamıyoruz? Soramıyoruz kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Yani kader meselesine girdiğimizde e, kafamıza göre gitmeyeceğiz. Mesela bir ayeti de biraz izah ederek gideyim diyorum. Sizi diyor sakar cehennemine sokan neydi? Neydi bu? Size bir uyarıcı gelmedi mi? Geldi. Anlatmadı mı bu ateşi? Anlattı. Siz ne yaptınız? Yalanladı. Peki şimdi yalanladığınız o ateşe ne yapın? Girin diyor. Şimdi hani o günahı size Allah yapmanızı emrettiydi? Allah istemeseydi işte ben katil olmazdım. Allah istemeseydi işte ben şu günahı işlemezdim. Allah beni böyle takdir etti ki ben böyle yaptım denen müşriklere, kafirlere bu nedir? Bir reddiyedir. Sadece günahına kılıf uydurmaya çalışan kimlerdir? Kafirler ve müşriklerdir. Müslüman asla günahına kılıf ne yapmaz? Bulmaz. Tövbe yoluna gider. Allah Azze ve Celle'de ne yapar? Af dileme yoluna gider kardeşler. Çünkü bütün peygamberlere bakın. Mesela Adem'le Hava Annemiz Allah Azze ve Celle'ye dua ederken nasıl ediyor? Havva ve ben ikimiz andılsın ki nefsimize zulmettik. Eğer sen bizi affetmezsen yoldan çıkmış, sapkınlardan olur. Kim söylüyor bunu? İnsanların atası söylüyor. Nuh Aleyhisselam, Ya Rabbi bu benim oğlum diyor. Ey Nuh cahiller grubundan olma. O kafirlerden diyor. Nuh Aleyhisselam ne yapıyor? Hemen istiğfar yoluna gidiyor. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Hiç kimse günahına Kılıf ne yapmayacak? Bulmayacak. Hatasını kendinde arayacak ve Allah'tan af ve mağfiret dileyecek kardeşlerim. Evet. Ne Ebu Kureyre'den gelen rivayette Kureyş müşrikleri kader konusunda tartışıyorlardı. Bunun üzerine doğrusu suçlular sapıklık ve çılgınlık içinde ateşe yüzüstü sürüldükleri gün onlara cehennemin dokunan azabını tadın denir. Şüphesiz biz her şeyi bir ölçüyle yaratmıştık ayeti nazil olmuştur. Yine Ebû Hüreyre'den gelen rivayette Ali sallallahu aleyhi ve sellem Adem ile Musa tartıştılar ve Musa "Ey Adem, sen babamızsın. Bizi hüsrana uğratıp cennetten cennetten çıkardın." dedi. Adem "Ey Musa, Allah seni kelamıyla seçti ve sana Tevrat'ı verdi. Beni Allah'ın beni yaratmadan önce takdir ettiği şey sebebiyle nıkınıyorsun. Karşılığını verdi. Böylece Adem Musaya delillen galip geldi. Bukhari ve Müslüm nakletmiştir bunu. Bu da Allah'ın kulların yapacaklarını önceden bilmesine, bunun kendisinin takdir ettiğine, insanlardan hiç kimsenin diğerini takdir edilen bir şey için kınamaya hakkı olmadığını nedir? delilidir. Ancak isyana düşmekten sakındırmak için uyarabilir. Hazreti Musa'nın Hazreti Adem'e söylediği cennetten çıktıktan sonra vaki olmamıştır. Bu sebeple uyarı amacı yoktur. Bu sebeple Aleyhisselatü Vesselam'ın belirttiği gibi Adem haklı çıkmıştır. Evet kardeşlerim Rabbim hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Evet yine bir rivayette Abdullah bin Mes'ud'dan Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam sizin her birimizin yaratılması yaratılma başlangıcında ana baba maddeleri 40 gün anasının karnında toplanır. Sonra o maddeler o kadar zaman içinde katı bir kan pıhtısı haline alır. Sonra yine o kadar zaman içinde bir çiğnem et olur. Sonra bir melek gelir ve o melek ona ruh üfler. Sonra onun için dört şey yazılır. Onun işi, rızkı, ameli, eceli ve Said mi, mi olacağı. Kendisinden başka ilah olmayana yemin ederim ki sizden biri cehennemliklerin amelini işler ve cehennemle arasında sadece bir arşın kalır da yazısı o kişinin önüne geçer ve cennetliklerin amelini yaparken ölüp cennete girer. Yine sizden biri cennet ehlinin amelini işler ve cennetle aralarında bir arşın kalır da yazısı o kişinin önüne geçer ve cehennemliklerin amelini yaparken ölüp cehenneme girer buyurmuştur. Evet bu Bukhari'nin rivayetlerinden demin de zikrettiğimiz gibi. Demek ki kader meselesinde amel edeceğiz, amel edeceğiz, amel edeceğiz. Yani şimdi siz evinizden kalktınız nereye geldiniz? et diye yola çıktınız değil mi? E şimdi bu saatte Allah muhafaza münker işleyecek bir ortama da ne yapabilirdiniz? Hareket edebilirdiniz. Ve sizin ecelinizi Allah bu saatte ölmeyi takdir etti. Burada da Allah için gelip Allah'ın dinini öğrenmeye gelirken veya geldiğiniz bir mekanda da ölebilirsiniz değil mi? Veyahut küfre gittiğiniz bir ortamda küfür masasında da Allah muhafaza ne yapabilirsiniz? Ölebilirsiniz. Burayı siz bilemezsiniz ama kulluğunuz gereği ne yapacaksınız? Siz istikamette olacaksınız, bir hedefiniz olacak ve Allah Azze ve Celle'yi razı edecek amellerle uğraşacaksınız. Ama ne zaman, nasıl, ne şekilde öleceğinizi ne yapamazsınız? Bilemezsiniz. Allah ayaklarımızı kaydırmasın, ayaklarımızı İslam'da sabit kılsın kardeşlerim. Biliyorsunuz Allah Azze ve Celle hiç kimseye taşıyamayacağı, güç yetiremeyeceği bir şey ne yapmamıştır, vermemiştir. Ve bunun dolayısıyla isyanlar hep insanların kendi nefislerinden, istedikleri günahlardan kaynaklanmıştır. Düşünün işlenen günah kalplerde lekeler e, halketmiş halk ve o lekelerde hakkı görmeyi ne yapmış, köreltmiş, Allah korkusunu zayıflatmıştır ve bunun akabinde işlenen birçok günahlar seri olarak geldiğinde bu bir yerde kadere inkarı getirmiş, bir yerde ahirete inkarı getirmiş, Allah korkusunu zayıflatmış ve artık o insanın yoldan çıkmasına kadar ne yapmıştır? E, sürecini hızlandırmıştır. Allah hepimize hayır versin, bizi Müslümanlarla, samimi insanlarla, salihlerle beraber kılsın. Unutmayalım ki kişi arkadaşının dini üzerinedir. Eğer bir arkadaşınız sizin bozuk yapıdaysa, bozuk fikirdeyse e, her türlü Allah'a isyan meseleleriyle uğraşıyorsa malayani konuşuyorsa e, bu insanla arkadaşlık yaptığınızda şekliniz, şemaliniz gidişatınız ne yapar? Değişir. Mesela burada bir birisi vardı, esnaf. Ne zaman karşılaşsak bana veya yakınımdan birine ya gel kredi çekelim bak şunu yapalım şöyle edelim böyle edelim her görüştüğümüzde bir faizden ve faizin gayet böyle mübahmış gibi şeylerinden bahsediyordu. Ve kendisi çekti ev aldı çekti dükkan aldı yani çok rahatlıkla bu karam işleyen ve onun yanına yaklaştığında da herkese bunu tavsiye eden birisiydi. Şimdi sen bununla devamlı görüştüğün zaman bu sana bir yerde ne yapacak? Silah edecek. Günahlar böyledir. Ama sen Rahman'ın dostu, Allah'tan korkan birisiyle beraber olduğunda ağzında küfür varsa küfür gidecek. Hayata bakışın var, değişik, değişecek. Dünyaya bakışın değişecek. Eşine, akrabana, topluma, insanlara bakışın ne yapacak? Değişecek. Artık yumuşak, mülayim bir insan olacaksın. Bakın mesela daha önce annesine babasına isyan eden, annesinin babasının yakas silktiği, konuşmaya korktuğu çocukları biz eğitiyoruz. Allah'tan korkar hale getiriyoruz. Bu sefer anne babanınların başına dikiyor kakalamaya başlıyor. Dikkat ediniz bunlara. Daha önce laf söyleyemeyen anne baba o çocuk Allah'tan korkmaya başlayınca kendileri korkmaz olmaya başladı. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Evet. Yine ayeti kerimede Rabbimiz bize gücümüzün yetmeyeceği şeyleri taşıtma buyurmuştur. Eğer bu güç yetmeyecek şeyin yüklenmesi caiz olsaydı bu duayı yapmamız istenmezdi. Kişiye olmayacağı bilinen bir şeyin yüklenmesi caizse yapamayacağı şeyin yüklenmesi ve ona yardım edilmemesi de caizdir kardeşlerim. Yine gelen rivayette Üç şey muvaffakiyetin alametlerindendir. Bunlar imkan yokken iyilik yapmaya koyulma, meyil olmasına rağmen günahtan uzak durabilme, ondan Allah'tan kaçmama, kendisine dua ve yakarışı çoğaltmaktır. Üç şey de hüsranın alametlerindendir. Bunlar da günahtan kaçınmasına rağmen günaha düşme, imkanı olduğu halde iyilik yapmaktan kaçınma, Dua ve taaruklu kapısının kendisine kapalı olmasıdır. Evet, Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın, hayırda yarışan ve buna muvaffak olanlardan eylesin kardeşlerim. Bu konuda en başta bilmemiz gereken şey, Allah Azze ve Celle'nin, Allah'ın hiçbir şeyi yapmak zorununun bulunmayacağıdır. Yaptığı hiçbir şeyde de bir illetin sebebi aranmayacağıdır. Mesela bugün günümüzde birçok olaylar oluyor. Sıcağı sıcağına birçok şeyler duyuyoruz. İnsanlar suçu kendilerinde aramak varken nerede arıyorlar? Yaratıcıda. Maalesef bütün suçu oraya ve hatta iman ettiğini söyleyen veya zanneden, taklitten öteye gidemeyen insanlar dahi düşünüyor Allah'ı düşünüyor Allah niye böyle bir şey veriyor diye önce sen bir kendinde bazı şeyleri bir düşünmeye çalış neden olduğunu çalış onun ötesine gidecek yolu ne yaparsın bilirsin Kaderle alakalı derse başlarken ilk rivayet ettiğimiz rivayetlerden bir tanesi Allah azze ve Celle resulun diliyle ne diyor ben zulmü kendi nefsime haram kıldım. Diyor. Öyleyse birbirinize ne yapmayın? zulmetmeyin. Ama ortalıkta bir şey olduğu zaman ilk yamanmaya çalışan neresi? Allah'a seyir. Halbuki insanlar ihtiras uğruna aç kurt gibi birbirlerine ne yapıyorlar? Saldırıyorlar. Aleyhisselatü vesselam ne diyor? Fırat'ın suyu kesilecek diyor. Orada Oraya giden 100 kişiden 99 kişi ne yapacak? Öldürülecek. O ayakta kalan bir kişi de keşke ben de oraya gitseydim o uğurda ölseydim diyecek diyor. Yani başka başka meseleleri getirip ters düz edip Allah'tan bilen ancak Allah'ın dinini bilmeyen, kulluğunu yerine getiremeyen insanlardır. Yani kadere imanı zayıf veyahut müşkülatı olan insanlardır kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin hayırdan ayırmasın Allah'a imanın gereklerinden biri de kişinin Allah'a dayanmadan hiçbir güç ve kuvvete sahip olamayacağını kabul etmesi kalbi ve diliyle kaza ile kadere teslimiyet göstermesidir kalp ile teslimiyeti takdirin onun lehine olduğu durumlarda hatta aşıp azmaması şımarıp büyüklenmemesi takdirin aleyhinde olduğu durumlarda da hayıflanıp üzülmemesidir. Bunu anladınız mı? Bu Karun'un misali bunu en güzel anlatan misallerden birisi Kasas suresindeki. deptebe içinde kavminin içine çıktığında ne diyor oradan birisi? Birileri. Şuna verilen bize de verilmeli değil mi? Biz toplumda çok görüyoruz. Şu koç gibi, sabancı gibi zengin olsak diyenler var bizim esnaftan. Oradan Müslümanlardan bir grup ne diyor? Allah'ın verdiği nimetlerin içinde en güzel nimet, en büyük nimet, Müslümanlık nimeti değil Öyle değil mi kardeşler? İnsan hidayete erince her şey değişiyor. Yani bağırsakları bile değişiyor. Yemesi, içmesi, dünyaya bakışı değişiyor. Biraz önce belki hırslanan bir vadi dolusu malı almaya çalışan, iman ettikten sonra onu ne yapıyor? İstemiyor Allah yoluna, infaka gidiyor. İman böyle bir şeydir. Sonra diyor biz karnını yerin dibine batırdık. Malı da, yakınları da kendine ne yapmadı? Fayda vermedi. Ne diyor biraz önce onun gibi olmak isteyenler? İyi ki ona verilen, bize verilmemiş. Yoksa onun başına gelen, bize de gelmemiş. Burada anlatılmak istenen bu. Yani güç, kuvvet kimindir? Her namazdan sonra biz ne diyoruz? Cennet hazinelerinde bir hazineyi söylüyoruz değil mi? Güçte, de, kuvvette, kudrette kimindir? Sadece lafta bırakmayacağız kardeşler. Cebimize bir şey geldiğinde veyahut bir güç, veyahut bir makama geldiğimizde veya herhangi bir şey olduğumuzda Kabarmayacağız, kibirlenmeyeceğiz, insanlara tepeden ne yapmayacağız? Bakmayacağız. Allah'ın takdirine sadece ne yapacağız? Hamd edeceğiz. Musa Aleyhisselam'a peygamberlik verildiğinde, Firavun'a git o azdı dediğinde ne diyor? Kardeşi Harun'u kendisine yardımcı kılmasını ve seni daha çok analım, daha çok zikredelim diye ne yapıyor? Dua ediyor, göğsümü aç diyor. Dilimdeki düğümü ne yap? Çöz. Yani yine yardımı oradan bekliyor. Ve yine Allah Azze ve Celle vermedi mi nankörlük yapma. Allah'a ne yapma? Sırt dönme diyor. Yani zengini cehenneme sokan malı şımarıklığı olduğu gibi fakiri de cehenneme sokan nedir? Gururu, kibiridir. İsyanıdır. Gururlanması, kibirlenmesi ona verdin de bana niye vermedin tipinde gururlanmasıdır. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Dille olan teslimiyeti de beğendiği durumlarda konusunda başkasına karşı övünmemesi, bu durumun kendisinden kaynaklandığını söylememesi, hoşuna gitmeyen durumlarda da canını sıkmaması, bunun başkasının kendisini yaptığı haksızlıktan kaynaklandığını düşünmemesidir. Alimlerimizin dediği gibi Büyük adam nedir? Hatasına kılıf bulan değil, hatasına af ve mağfiret dileyendir. Eğer sen hatana kılıf bulursan, asla ne yapamazsın? Gelemezsin. Kibirlenirsin ve o kibirde ne yapar? Seni isyana götürür. Daha çok büyük bela ve musibetlere götürür. Bu da hatki aşmaya kadar insanı götürür. Ama İnsan işlemiş olduğu hatayı, günahı kendinden bilir ve yaratıcıdan af dilediği zaman Allah Azze ve Celle ne diyor? Dünya dolusu günah olsa, yani günahla gel, benden af dile, dünya dolusu mağfiretten seni ne yaparım? Karşılarım diyor. Bismillah. Evet kardeşlerim. Kader, dikkat ederseniz çok hassas kulların olduğu ve aklı karıştırdığınız an ayağınızın kayacağı bir nokta. Bunu unutmayalım. <gülüyor> Yine gelen rivayette Ebu Kureyre'den Emre nereye gitti? De... Onun, onun, ona bakıyor? Allah <gülüyor> Resulü Aleyhisselatü Vesselam sana arşın altında cennet hazinelerinden olan bir kelimeyi öğreteyim mi? veya bildireyim mi dedi öğret ey Allah'ın Resulü dediğimde bu söz la havle ve la kuvvete illa billahtır sözü Allah bu sözü söyleyen için kulum Müslüman oldu ve teslim oldu buyurur bunun da sebebi vurduna baktığımızda kardeşlerim Allah Resulü ve Sellem bir gün açlıktan dolayı uyuyamıyor ve mescide çıkıyor bir bakıyor ki sahabeler de oralarda Ebu Bekir, Ömer, kıtlık zamanı. Sonra Ebu Bekir'in yanına geliyor radiyallahu Allah'ın. Şu mescitten çıkmadan bana hatırlat da sana cennet hazinelerinden bir hazine vereyim diyor. Ve sözünü söyler söylemez de kapıya doğru yöneliyor. Ebu Bekir diyor ki ey Allah'ın Resulü hem diyeceğini dedin hem de kapıya doğru gidiyorsun diyor. La havle ve la kuvvete illa billah diyor. Bu cennet hazinelerinden bir hazinedir. Hatta diyor başına Allah Azze ve Celle 99 bela ve musibet takdir etse, bak bilmiyoruz, bu sözü söyle, o ona ne yapar? Mali olur diyor. Evet, devamlı söyleyeceğimiz zikirlerden bir tanesidir ki, aynı zamanda namazdan sonra devamlı söylediğimiz zikirlerden kardeşlerim. Yine devam eden rivayette, ve sallam Allah katında kuvvetli mümin, Zayıf müminden daha hayırlı ve sevilendir. Ancak ikisi de hayırlıdır. Sen sana faydalı olacak şeyde hırslı ol ve bu konuda Allah'tan yardım dile ve acizliğe düşme. Başına bir kötülük gelirse, keşke şöyle yapsaydım, şöyle olurdu deme. Allah takdir etti, dilediğini yaptı de. Keşke sözü şeytana kapı açar buyurmuştur. Bu da kardeşlerim önemli rivayetlerden bir tanesi. Keşke sözü iki yönlüdür. Yani hayırda keşke caizdir ama şerde keşke kadere nedir? Tekmedir. Keşkenin hayırı nasıldır? Mesela cennet babında gelen bir rivayette nakledeyim. Allah Azze ve Celle kullarını hesaba çektiğinde Hepsinin kuşunu boynuna astık diyor. Yani amel defterini. Kişinin amel defteri açılır. O tek tek bakar, bakar, bakar, bakar. Sübhanallah küçük demeden, büyük demeden her şey burada zapt Ve incelerken bakar ki Ya Rabbi der ben bunu işlemedim ki. Yani ben bunu yapmadım. İşlemiş gibi sen sevap yazmışsın. Allah Azze ve Celle ona der ki diyor. Aleykümselam ve Rahmet Sen falan yerden geçmedin mi? geçtim. Orada birçok gariban, işte ihtiyaç içinde insan görmediğini gördüm. Keşke işte de işte çölün kumları adesinde malım olsaydı da bunlara dağıtsaydım. İşte şu kadar malım olsaydı da Allah yoluna infak etseydim demedin mi? dedim işte ben de sana işlemiş gibi ne yaptım? Sevabını verdim diyor. Hayır da canı gönülden söylenen keşke nedir? Geçerlidir. Keşke onun gücü bende de olsa da ben de Allah'a hizmet etsem keşke onun ilmi bende de olsa da ben de Allah'a hizmet etsem gibi gıpta niteliğindeki keşkeler nedir? Bunlar hayırdır caiz olandır ama keşke falan yere gitmeseydim de başıma bu gelmeseydim. Keşke evden çıkmasaydım da bu belayla uğraşmasaydım gibi yani başına gelen bir olaydan ötürü keşke kadere nedir? İnkardır. Bu sözü ne yapmayın? Söylemeyin. Başınıza gelen hayır ve şer her ne olursa olsun bunun her ikisi de nedir? Allah'tandır. Diyor. Evet. Bunu anladık mı? Keşke sözünü söylerken çok çok ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Evet. Bak o hayırda hadisi tam netnedi, nakledelim. Kardeşler belki anlamayan vardır. Biliyorsunuz Musa Aleyhisselam'la Salih Kul Hızır'ın arasında bir arkadaşlık oldu ve üç tane aralarında mesele vardı. Neydi bu? Bir sahile geldiklerinde bir çocuğun kafasını kopardı, öldürdü. Sonra bir köye geldi. Kendilerine yiyecek vermediler. Çıkışta bir duvar yıktı, ördü, yardım etti ve bindikleri geminin ortasını ne yaptı? Delmeye çalıştı. Ve akabinde Musa Aleyhisselam'a itiraz edince onların neden olduğunu bir bir izah etti. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunları anlattıktan sonra keşke kardeşim Musa sabretseydi de birçok şeyi bu vesileyle salih kulun yaptığı şeyleri ne yapaydık? Rabbimiz'in ilminden istifade etseydik, öğrenseydik diyor. Yani hayır ki keşke Allah razı olsun insana her zaman ne yapar fayda verir. Yine devam eden rivayette i̇bn Abbas der ki, bir gün ve Vesselam'ın terkisindeydim. Çok önemli rivayetlerden bir tanesi. Ey çocuk, Allah'ın emir ve yasaklarına iyi dikkat ederek yaşa ki, Allah da seni korusun, gözetsin. Allah'ı hiç hatırından çıkarma ki, onu her an karşında bulasın. İsteyeceğin zaman Allah'tan iste, yardım isteyeceğin zaman, Allah'tan yardım dile. Bilmiş ol ki bütün insanlar bir araya gelse sana bir hayır vermeye çalışsa Allah istemedikçe bu olmaz. Bütün insanlar toplansa sana zarar vermeye çalışsa Allah istemedikçe bu olmaz diyor. Kader takdir edilmiş, kalemlerin mürekkebi kurumuş ve sayfeler dürülmüştür. Ve akabinde Ali sallallahu aleyhi ve sellem şu duayı öğretmiştir. Allah'ım senden sıhhat, iffet, emanet, güzel ahlak ve kaderine rıza isterim. Amin Ya Rabbi. Bakın çok çok önemli rivayetlerden bir tanesidir. Hem de tevhidi anlatan, imanı, kaderin cüzlerini anlatan en önemli rivayetlerden bir tanesidir. Hem de bunu, terkisinde götürdüğü çocuk yaşında 7-8 yaşındaki bir çocuğa söylüyor. Ve İbn Abbas, Allah kendisinden razı olsun, o da bize bunları ne yapmıştır, nakletmiştir ki, nerede olursan ol, Allah'tan kork, Allah'ın hakkını koru, gözet, Allah da senin hakkını her yerde korusun, gözetsin. Ben bu e, nasihatı, hani... Hacı Bayram'da esnaf olunca sürekli başı derde gelen, yolunda gitmeyen ya cinciye gider ya birine gider ya da Hacı Bayram'da gelir Hüseyin Hoca'ya sorar. İşte daş düşse başıma düşüyor, şu oluyor bela, musibet. Ben hep sormuşumdur. Belki Allah'ın hakkını gözetmemişsin. Sen tamam Allah beni duymuyor, Allah'a dua ediyorum da kabul edilmiyor. Her türlü bela, musibet bana geliyor diyorsun da ne yaptığında bunlar senin başına geliyor? Kaderle baktığımızda iyilikler Allah'tan değil mi? Kötülükte de senin kendi elinle Sen Allah'ın hakkını koru gözet, Allah da senin hakkını her yerde korusun gözetsin. Unutma diyor, bütün insanlar bir araya gelse, hayırda şerde bir şey yapmaya çalışsa, o takdir etmelikçe sana ne yapmıyor? Yine gelmiyor. Öyleyse önce Allah'ın hakkını koruyup Ne yapacağız? özeteceğiz kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Ve çok önemli dua senden ne diyor? Sağlık, iffet, emanet, güzel ahlak ve kadere rıza isterim. Diyor. Bunlar kolay meseleler değil kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Bakın yine kaderden bir cüz. Allah Resulü'nün kaç çocuğu? Bak hep sağlığındayken vefat etti değil mi? Bugün Allah muhafaza birinin bir çocuğu ölse yarısı gidiyor. İkinci ölse, tamamen kaybolup gidiyorlar. Hele bir de üç çocuğu ölse yaşayan bir cesede döver o insana. Allah Resulü kaç tane çocuğunu kendi eliyle toplar verdi. Allah bize hayır versin. Taşıyamayacağımız yükü bize vurmasın kardeşler. Yine devam eden rivayette ve vesselâm Senden kazadan sonra dilerim duası sorulunca Kazadan önce rıza, rızayı elde etmeye çabalamaktır. Kazadan sonra rıza da rızanın kendisidir cevabını vermiştir. Evet. Allah hepimize hayır versin. Yine aleyhissalatü vesselam Allah'ı Rabb, İslam'ı din, Muhammed'i peygamber olarak kabul eden imanın tadını almıştır. Allah'ım bizi onlardan kıl. Evet. Yine devam eden rivayette. Aleyhissalatü Vesselam, Allah kim benim kaza ve kaderime razı olmazsa kendisinden başka bir Rab arasın buyurmuştur. Burayı biraz açalım mı? Adamın kafası keldir, derisi alavele'dir, rengi siyahtır, kırmızıdır, görünüşü çirkindir, bir kadındır veya bir erkektir sıhhatlidir, hastalıklıdır, sivilcelidir veya tertemiz bir yüze sahiptir. Yani hangi halde olursak olalım. Bu kimin takdiri? İşte bu kaderiniz kardeşlerim. Ben kaderden razıyım deyip de bu tür konularda isyana giderseniz yani sahabe kadını ne diyor? Allah onlardan razı olsun. Sizin, size ne diyor? Birisi bir emanet verse Sonra geri istese ne yaparsın? Veririm. Çocuğun öldü diyor. <gülüyor> ne kadar basit söyleyeyim değil mi? O kadar basit değil ama çocuğun öldü diyor. Allah bizlere hayır versin. Kadere rıza sözde evet deniyor ama bir imtihanla karşı karşıya geldiğimizde Allah azze ve celle bizlere rızayı versin. İşte asıl rıza o zamandır. İşte o zaman rıza gündemdedir. Ama bundan önce kendimizi bu rızaya alıştırmazsak işte bu insanın akıbetini, gelişini bozar kardeşlerim. Evet, devam eden rivayette Allah'ın sana farz kıldıklarını yerine getirirsen insanların en abidi olursun. Allah'ın sana haram kıldıklarından sakınırsan insanların en çok vera sahibi olan olursun. Allah'ın sana takdir ettiğine razı olursan, insanların en zengini olursun. Hadisi tekrarlayın. Allah'ın diyor farzlarını yerine getirirsen, insanların en abidi olursun. Yani ibadetini yerine getiren. Allah'ın sana haram kıldıklarından sakınırsan, en çok helala harama dikkat eden vera sahibi olursun. Şüpheli şeylerden uzak durursun diyor. Allah'ın sana takdir ettiğine razı olursan, insanların en zengin olursun diyor. Hani bir adam geliyor, ey Allah'ın Resulü bana bir şey öğret ki Allah beni sevsin. Dünyadan yüz çevir, Allah seni sevsin diyor. Öyle bir şey öğret ki insanlar sevsin. İnsanların elindekinden yüz çevir ki insanlar da seni sevsin diyor. Evet. Hasan-ı Basri'nin dediği gibi onlar diyor benim kölemin kölesi diyor. Çünkü ben her şeyden vazgeçmişim. O bunlar benim vazgeçtiklerimin peşinde koşanlardır diyor. Bakın Ebu Derda'dan gelen çok önemli bir söz var. İmanın zirvesi dördtür diyor. Bak bunu yazın. Hükm'e sabır, kader'e rıza, ihlasla tevekkül ve yüce Rabb'e teslimiyettir diyor. Tekrarlıyorum. Hükm'e sabır, kader'e rıza. İhlasla tevekkül ve Allah Azze ve Celle'ye tam bir teslimiyet. İbrahim Aleyhisselam'ı anlatıyor yani. Evet. Allah Azze ve Celle öğrendiklerimizle amel etmeyi hepimize nasip etsin. Hakkı hak bilip ona tabi olan, batılı da batıl bilip ondan uzak kalan sanlı kullardan eylesin. Allah Azze ve Celle kafirlere fırsat vermesin. Onları kahru perişan eylesin. Müslümanlara yardım eylesin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike Eşreden la ilahe illa ente Estağfuraka ve tuğbili Velhamdülillahi Rabbil Alemin